...bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Bu hafta stüdyomuzda Mustafa Kazancı bizimle beraber... Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma bölümünden... ...hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Bir tele, telefonda bir konuğumuz olacak. Telefondaki konuğumuz da... ...GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nden... ...Refika Kadıoğlu. Hep beraber bir arıları konuşacağız aslında. Gittikçe yok olmalarıyla... ...daha da gündeme gelen... Evet. E, ...araları konuşacağız ama ona geçmeden önce bir haftanın iyi haber, kötü haberini yapıyorduk. Aslında artık böyle o kadar anlamadığımız noktaya geldik ki çeşitli konularda. Haftanın iyi haber, kötü haberinden ise haftanın haberini vereceğiz. E, biliyorsunuz üçüncü köprü ÇED raporu olmadan İstanbul'un işte bir bölü yüz binlik e, planlarında işlenmeden... E, ...ağaç kesimi yapıldı. Evet. Hatta viyadik ayakları dikiliyor şu an üçüncü köprünün. E, Çevre mühendisleri odasının bakanlığa bilgi edinme kapsamında sorduğu soruya da bakanlıktan uluslararası bankalardan kredi bulmak için ÇED raporu alacağı yönünde bir bilgi gelmiş. Dolayısıyla bakanlık e, oradaki milyonlarca ağacı kestikten sonra bunların çevresel etki değerlendirmesine e, bağlı, çevre, çevresel etki değerlendirmesi ilgili bir rapor hazırlayacakmış. Şimdi ÇED raporları niye hazırlanıyor bir onu düşünmek <gülüyor> lazım. ÇED raporu projenin çevreye ne kadar etkisi var bunu değerlendirip. Eğer çevreye çok zarar veriyorsa yani projenin getirisi projenin götürüsünden daha düşükse yani o köprünün bize fa sağlayacağı fayda çevreyi vereceği zarardan daha azsa o projeyi hiç yapmamak üzerine hazırlanıyor. Ama evet. biz projeye başladıktan sonra ÇED raporu yapmayı, almayı planlıyoruz. Bunu da işte bizdeki bakış açısının biraz daha nereden para gelecekse onların standardına göre ÇED raporlarını ilerletmek üzerine olduğu fikrini uyandırıyor ki bu... Çok tehlikeli. Bu haftanın ilk haberiydi. İkinci haberi de e, Afşin Elbistan'dan aslında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, devlet şirketi TEAQA. TEQA gibi <gülüyor> okumaktansa tek tek harflerini söylüyorum. E, Türkiye'nin büyük enerji yatırımı olarak görünen bu 12 milyar dolarlık Afşin Elbistan kömür santrali projesini bu yıl başlayacaktı. Evet. 8 bin megavatlık bir e, termik santral projesiydi. ...bunu tek taraflı olarak 2014'de ertelediğini duyurdu. Dolayısıyla e, hani iki devletin kendi aralarında imzaladığı bir uluslararası anlaşmaya dayanılarak yapılacak bir projeydi bu. Dolayısıyla bundaki erteleme de akıllarda soru işareti uyandırdı. E, son haberimiz de aslında bu üçüncü köprüyle bağlı tekrar. E, 7-8 Eylül'de açık radyoda şimdiye kadar söylenmiştir ama biz de şimdiden itibaren söylemeye başlayalım. 7-8 Eylül'de Kuzey Ormanları savunması Riva'da bir kamp düzenliyor. Bu kampın amacı aslında orada ciddi şekilde bir ekosisteme zarar veren bir proje yürüyor. Bu gibi ekosisteme zarar veren son ormanlar, son İstanbul'un son su havzaları orada tehlike altında. Bunların daha çok kişi tarafından görülmesi ve belgelenmesi amaçlanıyor. O yüzden 7-8 Eylül'de şimdiden dinleyicilerimiz takvimlerine not alsınlar. Ee, Riva'daki kampa davetliler diyelim. Sonra konumuza dönelim yavaş evet. yavaş. Ee, ben Refika Hanım'a bağlanmadan önce sana bir sormak istiyorum. Aslında arılar neden önemli? Şimdi e, dünyadaki bilim adamlarının araştırmalarına baktığımızda... ...eğer arıları dünyadan çıkarttığımızda... ...dünyanın ömrünün dört sene kaldığını söylemekteler. Bu ciddi bir durum. E, arılar sadece bal üretmekle kalmıyor. E, çevrenin korunmasında e, meyvelerin poliziz, polinizasyonunu sağlamada, ondan sonra tozlanmada ve e, bunların dışında e, bir sürü önemli etkisi olmakla birlikte e, en önemli etkisi Etkisi ise e, bitkilerin e, hayatlarını sürdürebilmesi yani e, devamlılığını sağlayabilmesini e, ortaya koyma, koymaktadır. Bu da e, e, insanlığın besleneceği meyvelerde, sebzelerde e, gelecekte yeni bitki ve sebzelerin oluşmasını sağlamada bir numaralı etken arılar arılar eğer olmasa tozlanma gerçekleşemeyecek ya da çok az miktarda gerçekleşeceği için bu süreçleri tamamlayamayacağız ve böylece insan nesli daha sağlıklı bal gibi daha sağlıklı bir ürünle beslenemediği gibi dolaylı olarak meyvelerin üretiminde kaliteli meyve üretiminde ya da sebze üretiminde gerilemesini sağlayacak bunun için bal çok önemli. Yani arılar çok önemli. Arılar çok önemli. Ee, baktığımız zaman da Türkiye'nin de hem geçiş bölgesi olması sebebiyle özellikle arı kolonileri için hani çok zengin bir nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki ekosistem hem e, bal çeşitliliği açısından önemli. E, çünkü hem endemik türler e, açısından zengin hem de diğer bitki e, zenginliği açısından çok e, çeşitlilik sunmakta. Bu nedenle dolayı bal çeşitleri de farklı bal üretebilmeyi ortaya çıkartabilmektedir. Türkiye dünya açısından ikinci sırada bal üretimi açısından hatta kovan sayısı bakımından da en önde gelenlerden biri olmakla birlikte bal üretimi miktarı açısından düşük seviyede. Ortalama 15 kilo bal üretmekteyiz. Bu tip sorunlarımız var. Evet. Arıcılığı çok doğru yaptığımı söylenemez. Evet. E, Türkiye'de Çin'den sonra ikinci sıradayız. Buradaki evet. arı nüfusu açısından mı? Evet. evet. Arı nüfusu açısından Çin'den sonra ikinci sıradayız ama koloni başına aldığımız bal verimi, açısından verimi daha düşük. Evet. E, aslında bunlar çok önemli konular. Baktığımız zaman bir de hani Tema Vakfı olarak gurur duyduğumuz bir nokta da bizim Kaç evet. Karlar Projesi. Devam ederken e, Kaçkarlar'da aslında e, saf olmadığı düşünülen Kafkas Arasının e, saf ırk olarak kaldığının tespit etmiş olmamız herhalde. Kaçkarlar projesinden daha önce yaptığımız e, Artvin bölgesinde yapmış olduğumuz bir kırsal kalkınma projesiyle. Türkiye'de melezlenmemiş e, tek anağrı ırkının Kafkas anağrı ırkı olduğu tespit edildi ve bu tespit sonucunda ise e, bu anağrının e, üretimine yönelik çalışmalar başlatıldı. E, bununla ilgili bir şirket kuruldu ve e, bu şirketle e, sürdürülebilirliği sağlandı ve şu an saf Kafkas anağrısı üretilmekte ve Türkiye piyasasına sunulmaktadır. Türkiye'nin diğer bölgesinde Ee, ortalama Türkiye'de beş tip e, arı olmakla birlikte bunların dördü e, melezlenmiş durumda. Sadece Artvin ya da Doğu Karadeniz bölgesinde olan saf Kafkas ana arısı saf durumda. durumda. Evet. Ee, birazdan tekrar arılardan ve e, GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nin düzenlediği arı temalı yayla Festivali'nden söz edeceğiz. Ama ondan önce bir kısa e, şarkı arası verelim. B.G's'den geliyor. Stay life. <gülüyor> Evet, BGE's'den dinledik Stenia Live'ı. Şimdi telefon hattımızda GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği Başkanı Refika Kadıoğlu var. Refika Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Biz biraz aslında arılardan söz ettik sizinle telefonla bağlanmadan önce. Bu yıl sizin sekizincisini düzenlediğiniz Yeşilyayla Kültür Sanat ve Çevre Festivali'nin de konusu arılar ve geleneksel arıcılıktı. Bunu da vesile bilerek biz öncesinde birazcık arılardan ve Türkiye'deki arı türlerinden konuştuk ama size önce bu Yeşilyayla Festivali'nden sorarak başlayalım. Bu yıl 8.sini düzenlediniz. Nasıl geçiyor festivaller, nasıl bu fikir ortaya çıktı? Biraz onları sorarak başlayalım. Evet, festivaller iyi geçiyor. Zor bir coğrafyada, Karadeniz'de çalışıyor olmanın getirdiği ...yakım zorlukları olmasına rağmen iyi geçiyor. Arılar ve geleneksel aracılık temasına 7. Yeşil Yaylan'ın teması olan geleneksel meyveler aslında biraz aracılık etti. Meyveler çalışırken Doğu Karadeniz'de meyve ağaçlarının kesinlikle ilaçlanmadığı bilgisini aldık yerel aracılardan. Hı hı. Ve bunu neden ilaçlanıyorsunuz? Neden Çünkü doğada arılar var dediler. Sonra arılar üzerine konuştuk insanlarla. Arıların bu bölgedeki anlamına baktık. Çok etkilendik açıkçası. Bilge bu yerli insanların birçoğu. E, ve tema, 7. Eşilerden 8. Eşilerden temasını bize getirmiş oldu. E, arılar ve Geneliksel Aracılık Doğu Karadeniz'de halen daha Karakolan Aracılığı'nın e, %40 devam ettiği söylenebilir bir şekilde yaşıyor ve buna dair çalışmaya gayret ettik. Evet daha önceki konularda bildiğim kadarıyla e, ekoturizm, kırsal mimari, dereler, taşlar, bitkiler, inekler ve geleneksel meyvelardı. Sizin dediğiniz gibi bu geleneksel meyveler e, bir son, sonrakinin aslında konusunu getirdi. Herhalde e, bakınca böyle sıralamaya sanki hepsi biraz birbirini doğurmuş gibi. Çünkü dereler, de, taşlar birbiriyle önemli, bitkiler de keza öyle. E, bu Hepsi bir bütün parçası aslında. Tamamlıyor evet. birbirleri. Evet. Karadeniz'de dediğiniz gibi orada çalışmak zor ama festivalin bu yıl ki 16, 17, 18 Ağustos'ta yapıldı. Biraz oradaki evet. festivalden nasıl geçti, neler yapıldı festival kapsamında, onlardan söz edebilir miyiz? Tabii e, söylediğiniz gibi temalar birbirini doğurdu gerçekten. İlk yolculuğumuzda ekstrizme giriş. ...nedir, nasıl aktaracağız diye bakarken sonra sırayla... ...önem sırasında, biraz aciliyet sırasına göre temalar birbirini doğurdu. Ee, festi bu sene festivalimiz oldukça renkli geçti. Çok kalabalık bir dış katılımcı vardı... ...Ulusal ve Uluslararası olarak... ...ve tematik olarak ağırlıkta bir katılımcı vardı. Gerçekten arılar ve genlik aracılığı anlamak için aramızda olan insanlar vardı... Ee, festivalimizi biz Aralık ayının dördünde kaybettiğimiz bir bilge yerli aracı İlyas Can yaptık bu sene. Bütün programı onun bilgeliği ve ondan öğrendiklerimiz üzerine oluşturmuştuk. Yeşil Yerli Festivali bildiğiniz gibi bir aracılık etmek niyetiyle çalışan bir kurum. Hiçbirimiz uzman aracı olmadık. Bir yıl boyu bölgede yerlerle derlemeler yaptık. Sonra sektörde ne oluyor, alanda ne oluyor diye baktık ve bir program oluşturduk. Bu program doğrultusunda hem Karadeniz'in hem Türkiye'nin aslında dünyanın en değerli vadilerinden bir tanesi olan Kamilet Vadisi'nde çalıştık. Oradaki aracılığı aktarmaya gayret ettik. İlyas Can abimizle yapılmış daha önce aralar üzerine röportajlardan hazırlanan bir belgesel izledik. Evet. Ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir profesör aramızdaydı. Sevgi Kolaylı Kestane Balı'nın önemine, sağlık açısından önemine dair bir sunum yaptı. Evet. Hı hı. Ve Karakovan arılarının, Karakovanların yerleştiği büyük sert vadilerde, yamaçlarda yürüyüşler yaptık ve yine genç yerli arıcılardan Erkan Can bize bu süreci aktardı dış katılımcıya. 3 binlik köy çalıştık. Her sene buna gayret ediyoruz. Hı hı. Tematik olarak daha ağırlıkta o temaya uygun çalışan ve ürünleri olan köylerde köyleri seçiyoruz. Arnavi'deydik, Kamilet Vadisi'nde. İkinci gün Opa'da Başköy, Siki Köyü'ndeydik. Üçüncü köyde Tıngıklı'nın Cennet Köyü'nde. Kardeş Türkler bizimleydi bu sene. Onlar da arıva gibi çalışıyorlar. <gülüyor> Böyle aktardık onları sahnede. Yine 20. yıllarını kutluyorlardı bu sene. <gülüyor> Yine Hemşin Bölgesi'nden ve Çamlıhemşin Hemşin Bölgesi'nden aracılar bizimleydi. Smallfoot <gülüyor> Furtuna Vadisi, Koldübüyüm'den arkadaşlarımız vardı. Onlar bu süreci anlattılar çünkü 2013 yılının temaları onlar da bal seçmişlerdi. Bunun önemi üzerine söyleşiler oldu. Yine bir yerli arıcı hemşinden Yusuf Coşkun bizimleydi. Deneyimlerini anlattı. Günümüzde, e, sahneler çok güzeldi. Buyurun. E, günümüzde çiftçiler arıcılığı genelde unutmuşlar bu geleneksel arıyla e, bal üretimi ya da e, yapabilecekleri nasıl yapabileceklerini e, unuttukları için... Ee, tekrardan arıcılığa yeniden başlamaları ya da yeni üreticilerle çalışmanız e, nasıl mutlu ediyor mu bari arıcıları ya da etkisi evet. oluyor mu çevreye evet şöyle söyleyeyim gözlemimizi burada gezginci arıcılık yapılmıyormuş çok yakın zamana kadar Doğu Karadeniz'de evet, insanlar sadece bulundukları vadede arıcılık yapıyorlarmış ama hızla gezginci arıcılık yerleşiyor Biz gezginci arıcılık yapmayan vadileri, yerli arıcılık, yerinde arıcılık yapan, kovanlarını oynatmayan evet. e, vadilerde de bu arıcılarda çalışmaya gayret ettik. Çünkü onların çok fazla bal üretmek, ya yani bal üretimini çok arttırmak ciddi kaygıları yok. Evet. İyi bal üretmek, e, daha doğrusu aile, ailelerine yettiği kadar bal ürettikleri süreçten uzantılı bir e, balçılık var. Ve bunu çok değerli tepki buluyoruz. Çünkü arılara çok saygılılar. Arıların doğal yaşamlarına çok saygılılar. Dolayısıyla arı ırkıyla da çok fazla oynamıyorlar. Başka bir ırk sokmuyorlar vadilerine. Hı hı. Bu çok değerli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bu arıcılık, ebalcılık çok artan bir şey. İş sektör haline gelmiş. Doğru. Çok gözde ama bu bir kazanç odaklı. Ama, ama bizim vurgulamaya çalıştığımız kişiler hem kazanç odaklı çalışıp bunu ekolojik dengeye Minimum hasarla diyelim sıfır hasar sanıyorum çok mümkün olamaz zaten ama minimum hasarla yapan insanlar genç aracı katılımcı vardı bölgeden özellikle evet. ve bir hiç hiç olmazsa Kamilet Vadisi'nde yaşayan genç bir aracının tamamen kendi ballarının ve üretimlerinin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini kesin olarak söyleyebilirim. Hemiz daha festivalin arkasını değerlendirmedik ama tam da bunu yapmaya çalıştık. E, yerli arıcılığın, ekolojik denk arıların aslında, baldan önce arıları vurgu yapmaya çalıştık. Arılara saygılı olmanın, arı, arı ile ayı arasındaki doğal dengeyi bozan insan Doğru. soyunu biraz e, ünlem işareti göndermeye çalıştık. Amaçını da uygun düşünüyorum bu programın. E, aslında arılar e, biliyorsunuz sadece bal üretimin yanı sıra o çevredeki... E, ...bütün o ekosistemin gelişmesi açısından da çok önemli. Ee, bunları evet. koruduğumuzda onların geleceğini de korumuş olacağımızın farkında olmaları... ...ve bu geleneksel arıcılıkla arı üretimi ve bal üretimine devam etmeleri çok güzel bir şey. Biliyorsunuz arı, arının ürünü olan ballarda çok fazla hile var. Ee, artık evet. insanlar bal yemekten bile kaçınmaya başladılar belki sizin evet. bu çalışmalarınızda e, ya da çalışmalarınızın sonucunda da e, daha bilinçli hale gelir insanlar. Sadece o üretenler değil. Üretenlerin evet. dışındaki tüketenler de daha bilinçli hale gelir. Eee çalışmalarınıza. Evet. evet e, Buradaki önemli noktalardan bir tanesi aslında sizin dediğiniz gibi az önce e, dışarıdan çok fazla katılım olmasıyla beraber hani sadece E, arıcılıkla bölgede arıcılıkla uğraşanların bir araya gelmesi değil az önce Mustafa'nın da söylediği gibi hani dışarıdan şehirde yaşayan insanların da o bölgeye gitmesiyle beraber aslında de hani o bütün süreci ilk baştan yani arıdan bala ve baldan e, rafa mutfağına gelene kadar insanların o bütün süreci anlayacak e, doğaya bir uh -huh. daha gitmeleri e, bir başka şey sormak istiyorum ben aslında şimdi biraz konunun dışına çıkıyor gibi olacağım ama o bölge özellikle yani Doğu Karadeniz bölgesinde çok ciddi bir e, HES baskısı var hidroelektrik santraller yüzünden. E, o bölgede yani sizin ziyaret ettiğiniz köylerde böyle e, bara yani HES'ler yüzünden tehlike altında olan arıcılık e, işleri yani şey diyelim arıcılık sistemi var mıydı yoksa hani e, onlara özellikle dikkat ederek başka yerlerde mi yapmaya çalıştınız? Ee, evet, tam da aslında gün, gündemimize paralel bir soru. Kamidet Vadisi, ben benim yaklaşık 10 yılda Dolukarı Deniz'de derlemeler yapıyorum ve dolaşıyorum. Kulak yürüyorum meselelere. Karşılaştığım en bakir vadi idi. İnsan, yürüyüş koymuştuk mesela ama insanın yürüyebileceği patik adre yoktu vadide. Beğerin içine girip kayalara tırmanıp gidilerek yapılan bir arıcılık da var aynı zamanda. Ve de büyük bir ekolojik Sistem dönüyor şu an hı hı. orada. Gerçekten çok değerli bir vadiydi. Özellikle bunun için de seçtik. Hı hı. Çünkü hidroelektrik santral inşaatlarıyla o vadinin de başı dertte. Evet. Bu gündemimizde biz oradaki arıcılık ve ekolojik de sistemin değerine vurgu yaparak aslında vadiye sahip çıkmaya çalıştık. Santral inşaatlarının önüne geçmek Buradaki yerel setlerin gücünde, yerel e, sivil toplum güç onların elinde olan bir şey ama biz de buna bir vesile olmak için Kamilet'i seçtik. Ama Kamilet Vadisi e, biz festivale başlamadan bir buçuk ay önce hitroletik santralleri için yapılacak olan yol inşaatı ile ilk daribatını aldı maalesef. Evet. E, biz şöyle söylüyoruz Gola ekibi olarak işte, çalıştığımız her tema... Bir iki ay sonra işte her festivalden sonra arkamızdan hızlı geliyor kapital ve bir şey yapıyor. İşte Kırsam mimari çalışıyoruz. Bizi geliyor evlerinin evini restore hmm. edeceğim diye plastik borular kullanıyorsunuz. Hep böyle arkamızdan geliyordu. Sekizinci yılda ilk defa önümüze geçti. Ve yaklaşık bir buçuk ay önce festivalden Kamilet Vadisi'ne dozerler girdi. İnsan ayağı basmamış sadece arıcıların kullandığı bu inanılmaz bakir ve güzel vahşi ve de vadiye. <Gülüyor> ee, tabii bu bir sürü şeye de sebep oldu çünkü enşe inşaatlarının e, taşeronları bir sürü engel koymaya çalışıyor size başka sebeplerle provoke ediyorlar festivali e, etmeye çalıştılar oldukça zorlu oldu iş yapmak e, ama biz bu arıcılığa ve vadinin önemini vurgu yapmaya gayret ettik yani oradaydık vadinin başının dertli olduğunda paylaştık insanlarla <Gülüyor> e, acımasız bir Şey, konu konusu, çok acımasız bir konu. İnsan canlısı dünya doğanın kendisi emrindeki bir alan olarak kullanmaya hızla devam ediyor. Çok saygısızca cüret ediyorlar kendileri dışındaki canlıların yaşam alanlarını ve aslında hepimizin yaşam alanlarını. E, buna evet gayret ettik ameliyat bu anlamda çok büyük tehlikede bir vadi ve süreci takip etmeye çalışıyoruz hala. İnsanlar farkında mı? Eğer hesap yapıldığında o ekosistem yok olduğunda arıcılık yapamayacaklarının e, farkındalar. Arıcılarla birebir konuşma, konuşma imkanlarımız oluyor, vadesi çalışan arıcılarla. Ama mesela yüzde belki üç beş tanesi ya da işte diyor ki e, biz arıları balları taşırken çok zorluk çekiyoruz sırtımızda ve evet. onun için araba yolu olsun diyorum mazot girecek devreye araba girecek araba girdiğimde başka arıcılar gelecek gezginci arıcılar gelecek ve hiçbir yerden farklı kalmayacak Kamilet'in bu, evet. bu konuşmaların hepsini aktardığınızda hani çoğu bunu anlıyor çünkü çok dededen gelen bir gelenek evet. yaptıkları yani yıllarca sırtlarında taşınmış bu bal ve onun için de çok önemli ee, hemen hemen duyuyorlar ya yani, o bilgiler insanlara ulaşabilse ekolojik sistemin ne kadar aslında farkında olup buna bu bilgilere sahip olduklarının farkına vardıklarında çok kolay alıyorlar. Çünkü evet. zaten kültürlerinde ve geleneklerinde var. Ama o, o bilgiler çok sağlıklı geliyor buraya. Bunu çok kesin söyleyemeyeceğim. Çünkü vadiler işte ekoturizm bilmem filan bu turizmin iki ucu tehlikeli değnek olduğunu evet. atlayarak aslında insanlar... Savunuculuklarını belki de yanlış yerlerden yapıyorlar. Evet. Çok önemli aslında bunların. Yani geleneksel bilgiyi, durumu fark ettiklerinde o geleneksel bilgiyi kullanarak kendi doğalarına sahip çıkması insanların çok önemli. Bugün Melis evet. Alpa'nın yazısında vardı. Yine çok benzer bir durum. Fırtına ile ilgili. O da çok dikkat çekici bir yazı. Programın son iki dakikası kaldı. Son olarak söylemek istediğiniz hı hı. bir şeyler varsa onları alalım. Ardından kapatacağız programı. Tamam çok teşekkür ediyorum her şeyden önce ee, açık radyoya sizlere e, takipleriniz ve ses buradaki olup bitenleri aktarma çabanız için ee, burada e, Karadeniz'de e, hidroelektrik santralleri ile başlayan süreç aslında insanların e, geleneksel bilgilerini hatırlamaları için de bir e, sebep olmuş oldu çünkü kullanmadıkları bir bilgiye dönmek üzere artık o geleneksel bilgiler Doğal hayat bilgileri, sürdürülebilir yaşam deneyimleri, burada bildikleri şeylerin dünyada bilim dallarına dönüştüğünü, bir sürü insanın yeniden bu bu bilgilerin peşinde dolaştığını bilmek burada yaşayan yerli insanlara çok iyi geliyor ve ellerini çok güçlendiriyor. Evet. Ama burada sadece Gola Derneği'nin buna aracılık etme boyutundaki çabası yetmez, yetmeyecektir. Ben araştırmacıları, sağ çalışmaları yapan insanları, bütün başlıklarda işte endemik bitkiler, ağaçlar, bütün bu ekolojik sisteme hizmet edecek sağ araştırmacılarının dolu kaliteli yüzlerini çevirmesini istiyorum. Burada. Çünkü gerçekten her yüz daha taribat tehlikeli bir boyutta değil ama çok hızla geliyor, çok büyük bir hızla geliyor. Evet, evet. Böyle bir yani... seslenişim olsun Açık radyo dinleyicileri aracılığında Çok teşekkür ederiz biz de programımıza katıldığınız için biz de tema vakfı olarak mümkün olduğu kadar sık bir şekilde aslında yani Türkiye'de şu an lisans verilmiş ve inşa halinde olan 899 tane HES var. Bunlara mümkün olduğu evet. kadar çok dikkat çekmeye ve yereldeki mücadelenin aslında ne kadar değerli olduğunun altını çizmeye çalışıyoruz. Tekrar teşekkürler katıldığınız Biz için teşekkür programı. Teşekkürler. Çok, tamam ben, ben çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Görüşmek üzere <gülüyor> inşallah bir saygılar. dahaki festivalde. <gülüyor> evet bir Yeşil Dalga programının daha sonuna geldik. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın <gülüyor> Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri üzerine Hazırlayan Kema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.